Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Spor gündemimizde neler var? Spor gündeminde bu hafta Amil'i kadın voleybol takımla konuşacağız. Çünkü yaz sezonu bitti. E, ufak bir yazı nasıl geçirdiklerine bakacağız. E, son maçlardan bahsedeceğiz. Çünkü bir kupa daha kazandı e, voleybol takımı. E, kısaca bir ön bilgi vereyim. E, bu programda bir voleybol takımın yazı nasıl geçirdiğinden bahsedeceğim. Bu yaz neler oldu. Çünkü bu e, kupaların, yani 3 tane kupa, 3 tane şampiyonluk kazandık. Bu kupalar nasıl geldi ona bir bakmak gerekiyor. Kısaca onlardan bahsedeceğim. Olimpiyat elemelerinde neler oldu? Kısa kısa amaçlardan bilgi vererek nasıl geçtiğini anlatacağım. E, oyuncuların ve antrenörün açıklamaları var. Önemli açıklamalar. Onlardan bahsedip e, biraz istatistik vereceğim. Biraz da e, voleybol sezonu, kulüp sezonu nasıl başlayacak? Ondan bahsedip tamamlayacağız programı. Evet. Başlıyorum. <gülüyor> Lütfen. Evet. Ee, biliyorsunuz zaten biz de bu yaz sezonunu çok yakından takip ettik. Ee, spor gündemi ve açık radyo olarak Amilly Kadın Voleybol Takımı 2023'te e, Milletler Ligi, e, Anadolu Voleybol pardon, Milletler Ligi Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde üçünde de zaferle ulaştı. Böylece takım 2023 yılında 3 şampiyonluk elde etmiş oldu. 3 turnuvada da e, kupayı kazandı. E, bu Taki... da uluslararası alanda da yalnız Türkiye'de değil ender rastlanan bir başarı çizelgesi olsa gerek değil mi? Evet evet evet bu istetiklerden e, pardon istetiklik diyorum. E, ne, ne demek oluyor ne anlama geliyor? Evet. Tek tek bahsedeceğim. Çünkü gerçekten e, çok fazla maç oynandı ve neredeyse çoğunu kazandı e, milli takım. O, tabii ki de hem dünyada zaten şu an dünya bir numarasıyız. E, orada da önemli bir anlama geliyor. Birazcık kısaca e, Japonya'da oynanan organizasyondan bahsedeyim. 2023 sezonun son organizasyonuydu ve Paris Olimpiyat elemeleri, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubunda yer alıyordu Türkiye. E, ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Rico, Arjantin ve Peru ile maç oynadı. E, ve bu maçları gayet güzel bir şekilde e, gerçekleştirdi e, takım. Porto Rico'yu 3-0... Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1, Belçika'yı da 3-0 yenerek 7'de 7 yaparak milli takım organizasyonu ilk kez yenilgisiz lider olarak tamamlayıp 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti. Bu işte az önce söylediğiniz gibi bu organizasyonu ilk kez yenilgisiz tamamlayan bir takım Ünvanı da aldı e, Amirli Kadın Voleybol takımı. Burada e, kısaca bir bu yaz neler oldu, nasıl başladı e, takım bu yazı. Ondan bahsedip Japonya'daki olimpiyat elemelerine tekrar döneriz. E, amirli Kadın Voleybol takımı e, bu sezonun yani 2023 sezonunun ilk organizasyonu Milletler Ligi'nde de mücadele etti. Antalya'da oldu bu sezonun. Organizasyon Ve ilk haftasında Güney Kore'yi 3-0, Sırbistan'ı 3-1, İtalya'yı da 3-0 yendi. Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenildi. Daha sonra ikinci haftaya geçildi. Orada da Hollanda, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile e, maçlar yaptı. E, Hollanda'yı 3-0, Kanada'yı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise e, 3-1 yendi. Polonya'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ee, bu organizasyon zaten hem çok e, büyük bir organizasyon hem de biraz hı, nasıl diyeyim zahmetli bir organizasyondu ee, takım e, çok kısa e, sürede şey ülke değiştirdiler kısa değiştirdiler ee, işte Türkiye'de başladı daha sonra Hong Kong'a gidildi or oradan şey e, Amerika Birleşik Devletleri'ne geçildi ee, ve Amerika Birleşik Devletlerinde işte e, de Milletler Ligi'nin e, finaline kaldı. Orada da e, güzel bir mücadele verdi İtalya'yı e, 3-0 e, Amerika Birleşik Devletlerini e, yarı finalde karşılaştı. Amerika Birleşik Devletlerini 3-1 bir, finalde de Çinle karşılaşmıştı. Onu da 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde altın madalya kazanmıştı. E, güzel bir sezon başlangıcıydı. Hem takım için hem de voleybolu yakından takip eden bizler için gerçekten sezonun nasıl başladı ilerideki önümüzdeki turnuvalar için bizi hem heyecanlandırıyordu hem de az çok bir şeyleri öngörmemizi sağlamıştı. Barada bir, ee, bir şey sorayım dünya şampiyonası ile milletler ligi arasındaki fark nedir? Dünya şampiyonasında Dünyadaki e, takımların yani her kıtadan takımın e, yer aldığı ve olimpiyat elem elemelerine katıldığınız bir şey oluyor organizasyon. Yani Dünya Şampiyonası aynı zamanda Olimpiyat yani Olimpiyate katılacak e, takımları e, seçiyor. Milletler Ligi'nde ise e, her milletten takımın yer aldığı e, bir organizasyon olarak geçiyor. Evet, başka spor dallarında çok sık rastlanan bir şey değil de onun için sordum. Evet. Ee, heh, nerede kaldım? Birinci sıraya yükseldi zaten evet. demiştim. Japonya, ya, yani Paris Olimpiyat elemelerinde de Japonya yenmesiyle dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşti milli takım. Bu birinci sıraya yerleşmede. Hmm. Şey, Mayıs ayına kadar, Mayıs 2024'e kadar dünya bir numarası olarak devam edecek takım. Bu da önemli bir detay aslında. Çünkü hem olimpiyata katılma şeyini, der, biletini aldık hem de bu sezonu, yani sezon içerisindeki diğer organizasyonlarda biraz daha rahat bir şekilde hareket edeceğimiz edeceği anlamına gelir takımın. Burada şöyle bir istatistik de var aslında. Milletler Ligi'nde 6, Avrupa Şampiyonası'nda 9, Paris Olimpiyatları elemelerinde de 7 maçı oynadı. Toplam 22 maçı da kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 33 sezon içerisinde de 33 maçın 28'ini kazandı e, takım. O yüzden gerçekten hem çok yoğun bir takvimde çok zor e, bir organizasyon, yani bütün organizasyonların zorluğu e, aşk ama bu voleybol takviminde e, ya da e, milli takımın yaşadığı takvimde gerçekten başarı bu başarı elde edilmesi. Zor gözüken ama e, takımın da gayet iyi başardı. belli bir şeyden sonra artık onlar da daha rahat hareket etti. Daha güvenli, mental olarak da daha sağlıklı bir şekilde mücadelelere, maçlara katıldılar. Peki olimpiyat elemelerinde neler oldu diye kısaca bir bakalım istiyorsanız. Arjantin maçıyla başladılar. Ee, az önce de söyledim B grubunda yer, yer alıyordu takım. Arjantin maçı ile başladı ve Arjantin maçı da e, iyi bir geçiş maçı oldu onlar için. Takım Takımın performansı giderek artıyordu zaten. Önceki turnuvalardan da anladığımız üzere. Ve bu turnuvada da Arjantin maçı iyi, iyi bir geçiş maçıydı. Önemli maçlardan biri Brezilya maçıydı aslında. Biz, e, takım da orada her taktiğin işe yaradığı yüksek performansta bir oyun oynadılar Brezilya çok formda değildi çünkü Brezilya, Brezilya takımı ile ilgili şöyle bir detay vardı eski takım arkadaşları Valeska, Oliveira'yı hayatını kaybettiğini öğrendiler maçtan önce maalesef öyle de bir kayıp yaşadılar o üzüntüyle sahaya çıktı oyuncular ve gerçekten bayağı üzgün gözüküyorlardı o yüzden biraz performanslarına da yansıdı. Ee, Japonya maçından bahsetmek gerekiyor. Burada çünkü en, hem en kritik hem de e, turnuva boyunca en zor olarak bakılan maçtı en beklenen maçtı Japonya maçı. Ee, yani Japonya iyi bir takım, defansı iyi yapan bir takım ve biz de ona göre bir e, oyun geliştirdik. Çünkü daha önce işte az önce bahsettiğim hangi turnuva olduğunu unutmam ama orada bir yenilgimiz var Japonya ile ve ondan sonraki oyunumuz Japonya'nın oyuna göre şekillendi ve ilk şeyde tempoyu Japonya belirledi ama böyle çok gitli bir maç olmadı bu. Daha sonra Türkiye hakimiyeti eline geçirdi takım olarak bu maçta aslında şunu gösterdi e, Ameli voleybol takımı. Biz, e, şey, takım farklı tempolarda, farklı stillerde çözüm üretebilen bir takıma dönüştü. İşte başka oyuncuları öne çıkararak e, daha farklı oyunlar sergiledi. Daha sonra da e, bu maçtan sonra da zaten olimpiyata gideceği kesinleşti Ameli voleybol takımı. Ee, şöyle bir... Evet yani e, Eda <gülüyor> dün, Dündar'ın bir açıklaması da var. Japonya maçı sonrasında sen göndermişsin görüyorum orada. <gülüyor> ben Tuna'nın en istikrarlı takımı Japonya'ydı. Çok zor maç oldu. Çok ilerdi gerçekten. Özellikle ilk sette demiş ama yani biz daha iyiydi denemiş evet. ama demeye getirmiş tabii. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Evet zaten genelde açıklamalar hep e, bu şekilde. O yüzden ben mesela maç sonlarında, turnuva sonlarında oyuncuların, ekibin açıklamalarına çok önem veriyorum. Çok da güzel açıklamalar yapıyorlar. E, az önce sizin dediğiniz gibi hani biz daha iyi demenin çok daha farklı yolları vardır ya. Eda Erdem de e, bunu gerçekten çok güzel, çok nazik, çok e, şey, tatlı bir şekilde e, yapıyor. O yüzden hep bu açıklamalara yer vermeye çalışıyorum. E, bu maçtan sonra da işte olimpiyat biletini aldık. En son Belçika maçı kaldı. Ve Belçika maçında da e, kontrol bizdeydi. Bütün oyuncular oynadı bu maçta. Ve daha sonra da kupayı e, aldık. Namarlık şekilde e, bu turnuva bitti. Amirliği kadın voleybol takımı Milli takım sezonu da bu maçta bitmiş oldu, bu turnuvayla bitmiş oldu. Diğer e, gruplardan da bahsetmek gerekirse A grubunda Dominik ve Sırbistan Olimpiyat biletini aldı. E, Sırbistan için ve Dominik Cumhuriyeti'ne yenilmişti. Sırbistan da çünkü hem bu turnuvanın hem de voleybol dünyasının e, favori takımlarından milli takımlarından e, yenilmesi biraz e, şaşkınlık yarattı ama e, işte, pardon. <gülüyor> Çin ve Dominik'e yenildi ve hani militekim sezonu onlar için biraz kötü geçti. Ee, en şaşırdığımız takım da tabii ki Dominik Cumhuriyeti oldu. Çünkü e, bu turnuvayı iyi geçirdi. Çok motive, çok uyumluydular. Ee, B grubunda Be Brezilya olimpiyata ka katılma hakkı kazandı. Japonya'yı yenerek. C grubunda ise Amerika Birleşik Devletleri ve e, Polonya gruptan çıkmayı başardı. Burada da İtalya ile ilgili Hmm, bahsetmek gerekiyor. Çünkü o da yine turnuvanın ve voleybol dünyasının favori e, milli takımlarından bir tanesi. E, gruptan çıkamadı. E, çünkü İtalya'da da böyle biraz karışık bir sezon var. E, şey e, Durum var. Oyun dışındaki meselelerle çok uğraşmak zorunda kaldılar. O yüzden dikkatleri biraz dağıldı gibi. E, Polo Polonya'dan bahsetmek gerekiyor. İyi bir mücadele verdiler. Olimpiyat biletini ee, gerçekten oyunlarıyla hak ettiler ve milli, sezon, e, milli takım sezonu e, bu şekilde kapanmış oldu. Ee, Türkiye için hem ne teknik ekip anlamında, oyuncular anlamında yeni bir teknik direktörümüz antrenör var takımın o anlamda çok yoğun ve sıkı bir program geçirmiş oldular. Ama gerçekten e, en iyi nasıl bitirilirse bu e, sezon o şekilde. Bitmiş oldu. Ee, takım da çok mutlu. Teknik ekip de çok mutlu. Ee, Türkiye'de voleybol sevenler, spor sevenler de gerçekten çok mutlu oldu. Ee, Santrelli e, yönetimindeki takım aslında elemelerde de maç kaybetmeyen tek takım oldu. Aynı zamanda işte Dünya Kupası olarak da adlandırılıyor bu turnuva. Olimpiyat elemeleri turnuvası. Ee, şampiyon olarak tamamlamış olduk. 21 puanla zirvede tamamlandı bu turnuva. Böylece 2023 Dünya Kupası'nda kazanmış oldu. Ee, şeyden bahsetmek lazım. Paris 2024'de yani Paris Olimpiyat oyunlarına katılmayı garantileyen ülkelerden bahsedeyim. Türkiye, Amerika, Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Polonya ve Fransa... Ee, İtalya evet. dışarıda kaldı biraz önce söylediğin gibi. <gülüyor> evet, evet. şöyle bir şey var burada da olimpiyatların düzeninden bahsetmek lazım. Olimpiyatlarda da toplam 12, Japon, takım. Yani. <gülüyor> 12 takım mücadele edecek. Fransa zaten ev sahibi olduğu için oyunlara katılım hakkı elde eden ilk ülke olmuştu. 5 takım da daha sonra bu süreçte. E, sıralamadan belli olacak ve 2024'te oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre e, olimpiyatlara 2024 Paris olimpiyatlarına katılacak ülkeler netlik kazanacak. Yani Fransa ile birlikte elemelerden gelecek olan 6 ülke e, bu, bu sıralamaya dahil edilmeyecek. Bakalım burada İtalya'nın bir e, şeyi olabilir. Oradan gelebilir İtalya. Böyle bir olimpiyat düzeni var ee, şeyde de Paris olimpiyatları da temmuz ayında olacak 2004 20, temmuz ayında o zamana kadar Milletler Ligi'nde 2024 Milletler Ligi'nde daha netleşecek bu durum. Evet büyük mesela... bir başarı bu. Ee, ben bir şey sorabilir miyim? Hı, tabii. Ee, olimpiyatlarda sadece kadın herhalde voleybol takımı da olmayacak. Ee, evet. Hı -hı. E mesela erkek voleybol takımının vesairenin durumu ne? Onlar da şimdi e, bu hafta Japonya'ya elemelere gittiler. Hı hı. Oradaki maçlarda sonuçlandığında e, bilgileri veririz. Onlar da şu an maçlara hazırlık sürecindeler. Tamam. Elemeler bu hafta olacak. Peki bir de ben de şeyi sorayım. Yani başlangıçta özellikle bu Plin'in Sultanları sıfatıyla anılan gruba, boleybol e, takımına karşı epey bir e, muhafazakar sağ diyeyim özel hayata ilişkin olarak da bir takım komplo teorileri de dahil olmak üzere pek çok dedikodu vardı ve ciddi bir muhalefet görülüyordu. Kılık kıyafetlerine varıncaya kadar davranışlarına. Fakat bu başarıların üst üste gelmesi üzerine bu muhalif sesler, tırnak içinde muhalif diyeyim aslında <gülüyor> komplo seslerinde bir azalma olduğu da gözleniyor. En azından ben... ...böyle hissettim... ...çok yakından takip etmemekle beraber... ...bu doğru mudur bir... ...bir de galiba gazete Oksijen'de gördüm... ...şimdi tam net hatırlamıyorum ama... E, ...voleybol sporuna... ...muazzam bir ilgi artışı... ...olduğundan rakamlarla bahsediliyordu... ...evet onu... E, ...ben de gördüm %40 başvurularda... ...kulüplere başvurularda %40 artış olmuş... ...diye galiba Oksijen'deydi... ...dediğiniz gibi... Ee, ya yani voleybola bence hep bir ilgi vardı. Yani kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Ee, böyle e, yani çocukluğumu baz almak ne kadar doğru bilmiyorum ama benim jenerasyonum da e, e, voleybola yönlendirilen, voleybol için. Çünkü o zaman da Neslihan Demir e, ekolü vardı. O, o çok böyle rol model olarak görülüyordu. Ben mesela öyle voleybola başlayan e, bir biriydim. Benim jenerasyonum da o şekildeydi. Şimdi de tabii ki de daha yani daha ulaşılabilir. voleybol her zaman daha kolay ulaşılabilir bir spordu. Ee, okullarda e, bu altyapıyı geliştirme anlamında çok daha fazla çalışılıyordu. Ama hani izleme anlamında o zaman nasıl desem televizyonda hani şey kanallarda da veriliyordu. Sadece tek bir kanala şey değildi o zaman sporlar ve izleyebiliyorduk diğer kanallarda da. Hani hep öyle bir ulaşılabilirliği ve ilginin yoğun olduğu bir spor olarak düşünüyorum ama tabii şampiyonluğun gelmesiyle, uluslararası başarılar elde edilmesiyle o fark çok daha fazla e, ve başka şekilde ortaya çıkıyor. E, o yüzden ben bayağı sevinmiştim bu haberi gördüğümde. Çünkü hem bu yani şöyle altyapıda gelişen, değiştiren, Sporcuları düşünürsek bu milli takıma e, Eda Erdem'in işte herhalde olimpiyatlardan sonra emekli olur diye bir öngörü var. E, diğer oyuncular nispeten daha genç oyuncular. Uzun süre götürebilirler diye düşünüyorum. E, Ebrar, Vargas, işte, e, Hande çok gençler. Uzun süre milli takımda yer alırlar diye düşünüyorum. Ama altyapı ne kadar gelişirse orada da ne kadar e, sporculara önem verilirse voleybolun bu şekilde devam etmesi daha e, ne, nasıl derler e, sürdürülebilir başarıya odaklı e, final oynayabilen kupa kazanan dünya birincisi olmuş bir e, takımla beraber bunların artması ve he, en azından altyapıdan gelen oyuncuların da sürdürülebilirliğini sağlaması için önemli şeyler. Öncesindeki konu da e, en azından bir kamuoyu oluştu orada Ömer Bey bence. Ee, bunun şampiyonlukla ya da ne diyeyim e, kızların başarısıyla e, evet mutlaka bir alakası vardır. Fakat e, zaman zaman mental olarak çok e, yorulduklarını düşünüyorum ben e, oyuncuların. Çünkü gerçekten bilinç kampanyası başlatıldı. E, neyse ki hani çok fazla e, şey nasıl derler yaygara e, hani şey olmadı böyle kavga ya da işte evet, de, ama İstanbul'da bunu itiraf dönüşme et evet, doğru evet. fakat bunu itiraf etmek kolay değil ama e, eğer bu üst üste gelen çok yüksek düzeydeki başarılar olmasaydı tersine takım yenilgiler ve elenmeler falan söz konusu olsaydı bu linç senin de söylediğin linç kampanyası çok daha farklı ve daha vahim boyutlara da ulaşabilirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Evet ama o zaman orada da farklı başka bir e, enerji diyeyim çıkabilirdi e, takımın daha fazla sahiplenimisi. Çünkü gerçekten ee, takıma dair kamuoyunda büyük bir e, sahiplenme e, baştan beri yani çok önceden e, voleybol takip eden e, insanlar tarafından da e, sahiplenilen o durumu e, gayet iyi açıklayan, kontrol eden e, açıklamalar da görüyorum ben. O yüzden evet dediğiniz gibi çok daha şey olabilirdi görmek istemeyeceğimiz, duymak istemeyeceğimiz şeyler e, yaşayabilirdik ama Neyse ki öyle olmadı. Umarım bu süreçten sonra da öyle olmaz. Sadece şampiyonlukla alakası olmadığını e, anlar, anlar, anlaşılır bu durum. E, o, o yüzden e, bence en iyisi takım için oldu. Biz her şekilde e, gerçekten mücadele edebiliyoruz. Sahada her şekilde bulunabiliyoruz deyip e, kendileriyle Hande'nin öyle bir açıklaması var Hande Baladın'ın. E, bu kadar sevgiyi görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Diyebileceğim tek şey gurur duyuyorum. Bu takımla kendimle gurur duyuyorum. Bu takımın her bir gurur duyuyorum diyor. Yani burada şöyle bir ayrıntı da var. E, Hande, Hande bu e, işte linçti vesaire işte bir tehdit olayı vardı. E, en şey karanlık geçirdiği dönemdi gerçekten Hande'nin ve onun onun böyle bir açıklama yapması beni ayrıca mutlu etti. Kendisiyle gurur duyduğunu açıkça ifade etmesi çok önemliydi bu şeyde bu süreçten sonra. O yüzden gerçekten bu şeylere artık kulak asmayıp olimpiyatlarda da umarım iyi bir performans sergileyip o sürece iyi hazırlanıp güzel bir süreç yaşarlar ve Olimpiyat ya da, da madalya kazanıp bu e, süreci daha da e, şenlikli, neşeli bir hale getirirler. Çünkü bir yandan da e, onlar kazandıkça, onlar bir şeyler başardıkça ya da iyi bir performans sergiledikçe benim ayrı, mutlu olduğum, e, az önce dediğiniz durumlara e, çok net, daha e, şey bir cevap olamaz çünkü. O yüzden bu şekilde devam edip yollarına bakacaklardır diye düşünüyorum. Çok az vaktimiz kaldı. Şu ayrıntıyı da vereyim. E, federasyon Başkanı, Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif üstün da e, geçen geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. 2026 Voleybol e, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin ev sahibi ev sahipliği yap, yapacağını bildirdi. E, o yüzden 2026 Avrupa Şampiyonası da final Türkiye aşamalarında doldu. evet Türkiye ev sahipliği yapacak. E, 2027 için de görüşmeler sürüyor ifadesini kullanmıştı. Bu da önemli bir şey. Türkiye'de e, böyle bir şey olması, e, hem e, takımın da ev sahipliğini üstlenmesi, her anlamda e, sporda bir takım için, herhangi bir branşta e, bir takım için önemli bir ayrıntı. Umarım 2026 Avrupa Şampiyonasında da kızları bu şekilde konuşur takımın başarılarından. Ee, ya da yenilgi de var bu işin içinde, yenilgilerinden bahsederiz ama gerçekten iyi bir süreç bekliyor. Kulüpler, e, kulüp sezonu başladı, onlardan da bahsedecektim ama sanırım biraz oh, daha artık haftaya şey yapabiliriz zaten. Evet, 14 Ekim'de başlayacak Sultanlar Ligi, onu e, söyleyeyim sadece. 14 Ekim'de kulüp sezonu da açılmış olacak sadece. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Durcu, ederim. İyi üzere. hafta sonları. Görüşmek Hoş üzere. üzere.